Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Size bu cuma konuşmamda dünyanın ta çok uzak bir yerinden hitap ediyorum. Amerika'nın Pittsburgh şehrindeyiz. Efendim, oradan size hitap ediyorum. Cumanız mübarek olsun. Allahu Teala Hazretleri bu güzel günün nimetlerinden, rahmetlerinden, ihsan ve ikramlarından hepinizi faydalandırsın. İki canı da az ve bahtiyar eylesin Hayatınız ve işleriniz Gönlünüzce olsun Allah gönüllerinizin muratlarını İhsan eylesin sizlere Geçen Perşembe değil ki Perşembe Türkiye'den ayrılmıştık ee, O zamandan beri Cuma konuşmalarında Efendim Böyle yeni haberler size iletemedim Şimdi bu imkanı buldum ee, Sevgili dinleyiciler bu seyahatimizin bir haftası, bilgi vereyim önce, İngiltere'de geçti. İngiltere'nin Manchester, Newcastle ve Londra şehirlerinde konferanslar, konuşmalar ve en önemlisi aile eğitim kampındaydık. Bu bir hafta sürdü İngiltere'deki seyahatimiz. Oradan Amerika'ya geldik yine bir perşembe günü, geçtiğimiz perşembe. Bu ıı, dünkü perşembe de artık üçüncü perşembe oluyor. Yani bir haftayla ile Amerika'da tamamlamış bulunuyoruz. Amerika'daki bir haftamız içinde de yine aile eğitim kampımız vardı. Bizim aile eğitim kamplarımızı duymuşsunuzdur, biliyorsunuzdur çoğunu Biz bu aile eğitim kamplarına Avustralya'da başladık. Türkiye'de de e, yayıldı aile eğitim kampları adetimiz. Avustralya'da da 12-14 tane yapıldı her yıl bir tane yapılmak şekliyle yılda bir yapılan benimle çağrıldığım aile eğitim kampları sayılırsa Türkiye'de geçtiğimiz senelerde 5 yıldızlı otellerde yaptık çok yıldızlı otellerde yani çadırlı kampta efendim, yaylada yıldızların altında böyle çadırların içinde olduğumuz zamanlarda da yaptık Hepsi de güzel oldu. Tabii yaylada olduğumuz zaman bir başka türlü güzel oldu. Çamların arasında, gölün kenarında, efendim çadırların içinde. Ama hepsindeki amacımız eğitim. Ailenin eğitimi, aileyi dinlendirerek eğitmek, aile fertlerini üzmeden, yormadan eğitmek, aile fertlerini efendim sıkıntılı ve üzüntülü, dağdağalı günlük hayatın bu e, gürültüsünden patırtısından çekip bir kenarda kalbini ve kafasını dinleyeceği bir yerde eğitmek amacımız tabii bir taraftan eğitmeyi düşünüyoruz eğitmek için de e, her zaman genel prensibimiz en telahiyetli uzman, profesör, doçent, doktor, neyse efendim, ama sahasının birinci bir elemanı olan e, müteahsız kimseleri çağırıyoruz onları çeşitli konularda faydalı planlamış olduğumuz faydalı olduğuna inandığımız konularda konuşturuyoruz. Böylece ailenin fertlerini en yeni bilgilerle bilgilendirmiş oluyoruz. Yani günümüzün, yılımızın en mühim olayları nelerdir? Onları anlatıyoruz. Yeni gelişmeler karşısında bizim yapmamız gereken görevleri anlatıyoruz. Böylece efendim beyler ayrı bilgileniyorlar bazen hanımlara özel e, konuşmacılar getirip onlara ayrı program uyguluyoruz onlar kendi dallarında yetişiyorlar çocuklara tabi uzman e, eğiticiler tutuyoruz e, pedagoglar çocuk terbiyecileri tutuyoruz A, ana okulu seviyesindeki çocuklar ayrı eğitiliyorlar daha büyük çocuklar ayrı eğitiliyorlar sergiler açıyorlar Bizim böyle bu aile eğitim kamplarımız artık bize özel bir çalışma tarzı oldu. Bunu biraz genişçe izah etmemiz sebebi bunların güzelliğini ve faydasını sizin de duymanız. Ve önümüzdeki seferlerde tertiplediğimiz yurt içi veya yurt dışı aile eğitim kamplarında siz de tabii aramızda görmek isteriz. Siz de de şimdiden davet ederiz. Bu bakımdan bilgilendirmek istiyoruz. Tabii burada çok güzel sonuçlar oluyor. En yeni bilgileri kazanıyorlar kardeşlerimiz bir. Sonra ailecek mutlu güzel bir derve toplu tatil geçiriyorlar. Sonra aileler birbirlerini tanımış oluyorlar. Birbirini seven insanlar, uzun zaman birbirini göremeyen aileler. Görmek istediği halde bile ziyaretler gecikebiliyor biliyorsunuz dünya işlerine. veya dostlarımızın çok çokluğundan dolayı olamıyor. Her birine bir akşam tahsis etsek 360 tane, 365 tane aileyi ziyaret edebiliriz ama... Eğer arkadaşlarımızın, dostlarımızın, sevdiklerimizin, gönüllülerimizin sayısı, Efendim binlerce olursa ne olacak? O zaman tabii hepsine ziyaret e, olamıyor. İşte böyle toplu yerlerde artık e, hasretlik de gidermiş oluyoruz. Hanımlar birbirlerini tanım daha yakından tanışıyor oluyor oluyorlar, çocuklar tanışıyor oluyorlar, dinlenme oluyor, spor oluyor, sıhhat oluyor, temiz hava oluyor, çeşitli bilgileri kazanmış oluyorlar. İşte Am İngiltere, ve Amerika'daki genç kardeşlerimiz genç kardeşlerim diyorum çünkü buralara eğitim için geldiler onlar da ama bu eğitim yüksek eğitim yani çoğu üniversitelerde hoca bu kardeşlerimizin buralara doktora yapmaya efendim ihtisas yapmaya gelmiş kardeşlerimiz ama o diyarlara geldikleri halde efendim ülkelerinden uzak yerlere gittikleri halde İslami çalışmaları ihmal etmiyorlar hem e, gittikleri yerlerdeki Müslümanlarla tanışıyorlar Hem de bize mahsus olan kaliteli eğitim çeşitlerimizi kendilerine uygulamak istiyorlar Ben de e, bu kardeşlerimizi çağırdılar İngiltere'deki kardeşlerimizi İngiltere'ye çağırdı Biz de konferanslar verdik Başkaları da verdi Türkiye'den de başka konuşmacı kardeşlerimiz gelmişti Çok güzel oldu Ve teminden e, beri saydığım faydaları elde ettik Elhamdülillah Amerika'da da çok güzel oldu. Şimdi Amerika'nın bu aile eğitim kampımız bittikten sonra muhtelif yerlerindeki Müslüman kardeşlerimizi, Müslümanların yoğun olduğu şehirleri ziyaret ederek, oralarda vaazlar vererek, konuşmalar, konferanslar yaparak, e, İslam cemiyetlerini, camileri ziyaret ederek, dernekleri ziyaret ederek e, gezmiş oluyoruz, tanımış oluyoruz. Çok istifadeli oluyor. Gün de efendim... Daha başka yakındaki bir başka şehirdeydik. Hem bir Türk cemiyetine gittik ha kada çok güzel oldu ziyaretimiz konuşmamızdan da onlar da memnun oldular. Şimdi muhterem kardeşlerim e, bu gezintilerde tabii Müslüman kardeşlerimizi tanımış oluyoruz. Ama neredeki Müslüman kardeşlerimizi Amerika gibi muazzam bir ülkedeki hem e, çeşitli sebeplerle e, eğitim sebebiyle buraya gelmiş kardeşlerimizi. Veyahut oraya yerleşmiş olan diğer Müslüman ülkelerden gelmiş kardeşlerimizi tanıyoruz. Az önce Yemenli ve Mısırlı kardeşlerimiz vardı, Bir cemiyat başkanı. Efendim, geçtiğimiz şehirlerde de Pakistanlı, Hindistanlı efendim, kardeşlerle tanışmıştık. Efendim, İngiltere'de de onların büyük organizasyonlarını ziyarete etmiştik. Efendim, onların kolejlerinde konferanslar vermiştik onların e, böyle hafızlık yaptırdıkları efendim, dini ilimleri medrese usulüyle öğrettikleri eğitim muazzam eğitim müesseselerini Darül Ulum isimli efendim, müesseselerini gezmiştik tabi hem tanışma oluyor hem görgümüz artıyor hem bilgimiz artıyor hem kardeşlik dostluk halkımız genişliyor nice nice Müslüman kardeşlerimizle temas geçmiş oluyoruz ama bunların ötesinde e, benim e, bir bu Amerika'da gördüğüm ...bir başka husus var sevgili kardeşlerim. Amerika çok muazzam bir ülke. Yani Türkiye'den Amerika'yı tasavvur etmek biraz zor. Bitip tükrenmek bilmeyen mesafelerle... ...yüzlerce, efendim, binlerce böyle yerleşim merkezi... ...yeşillik denizi içinde benim gördüğüm yerler... ...Amerika'nın buraları yani her tarafı orman, yeşillikler arasında. Çok muazzam servetler, zenginlikler tabiat e, güzellikleri ve zenginlikleri imkanlar. E, şimdi bu kardeşlerimiz buralara gelmişler. Biz de onların peşinden onları görelim deyince bu, bu yerleri görmüş oluyoruz. Amerika'yı halbuki muhtemelen kardeşlerim biraz tarihini geçen gün inceledim. Amerika'yı Müslümanlar bakın tarih kitaplarından hiç duymadığınız bir şey söyleyeceğim şimdi. E, Müslümanlar çok önceden Amerika'yı bulmuşlar şeyler var, belgeler var. Onları dergide inşallah neşredeceğim. Efendim okuyacaksınız. 800 tarihlerinde, 800 tarihlerinde, bakın 800 tarihleri ne demek? Yani daha Orta Asya'ya Müslümanlık yeni yayılıyor demek. E, yani Abbasiler zamanında Orta Asya'ya şöyle e, İslam orduları, efendim Çinlileri yenmişler ve e, Türk e, e, şeyleri, halkları, kabileleri e, yüz binlerce çadırla halde İslam'a girmeye başlamışlar. Yani bu bu devirler demek, böyle çok erken devirler. O zaman Afrika'da çok büyük imparatorluk varmış, e, Mali imparatorluğu diye böyle e, şeyden e, Sudan'dan Atlas Afrika kadar oranın e, yöneticisi olan Müslüman kral oğlunu 200 gemiyle denizin içindeki akıntılardan da istifade ederek bu Atlas Okuyanusu'nun ötelerine göndermiş. Gidenler gitmişler ve gelmişler. Hem gitmişler hem gelmişler. 800 tarihinde bakın ne kadar hayret edilecek güzel bilgiler. Ben şahsen çok sevindim. 800 tarihinde e, İspanya'nın e, Portekiz'in e, basısında Lisbon şehrinden Amerika'ya gidiyor e, bir takım Müslümanlar ve orada e, e, gittikleri yerde yani Orta Amerika'da Meksika e, e, Körfezi'nin civarında Karayipler Denizi'nde e, Arapçadan anlayan yerli kabileler bul, buluyorlar. Demek ki Araplar daha önce gitmiş, Arapça'yı öğretmişler, oralara yerleşmişler. Yani oraya giden gemilerde Arapça konuşulduğu zaman onların konuşmasını anlayan yerliler var. E, Arap, e, Arapların konuşmasını anlayan. Demek ki 800 tarihlerinden de önce gitmişler oralara. Sonra e, yine tarih kitapları yazıyor ki ismini de yazıyor. İsmi e, efendim hatırımda Haşas İbni Said diye kurtubalı bir şahıs 860 küsürlü yıllarda e, şeye gitmiş Atasofya'nın kısını gezip, geçip Amerika'ya gitmiş ve oradan geri dönmüş haber getirmiş e, şöyle şöyle bir şöyle şöyle yerler var diye yani bu bu kadar eski tarihlerden Müslümanlar Amerika'yı tanımışlar ve yerleşmişler hatta Osmanlıların biliyorsunuz meşhur bir Piri reisleri var Piri reis bir harita yapmış 1513 tarihi ben de de o haritanın böyle bir pencere kadar kocaman bir müsası var kendi gözlerimle de gördüm yani 1513 tarihi ne demek Yavuz Selim zamanı demek e, aşağı yukarı. Ee, o kadar eski zamanlarda e, yapılmış harita. Tabi o haritadaki bilgiler daha önceden elde edilmiş. O e, o tarihlerde, 1500'lü yıllarda demek ki Fatih'ten sonraki yıllarda 2. Beyazıt'tan sonraki yıllarda efendim haritayla Amerika'nın öyle güzel bir haritasını yapmış ki yeri reis hem Kuzey Amerika hem Orta Amerika Adalar, Körfezler Güney Amerika'nın Brezilya'sı nehirleri, oradaki acayip hayvanların e, hatta harita üzerinde resimleri var. Yani şunu demek istiyorum, 1500'lü yıllarda Osmanlı gemicileri Amerika'yı biliyorlar. Bu kadar önceden bildiğimiz bu Amerika'ya, tabi e, Christophe Kolob işte o yıllarda Müslüman gemic e, e, gemicilerden öğrenerek, Müslüman gemicilerden fayda alarak o tarafa İspanyolları, Portekizleri Efendim, e, bulaştırmış, gitmişler onlar oralara yerleşmişler. Tabi e, yani o zamandan itibaren Avrupa'nın muhtelif kavimleri, kabileleri, insanları kalkmışlar, oralara yerleşmişler. Şimdi ben buralarda geziyorum, görüyorum. Yani bu uçsuz, bucaksız, eşsiz, emsalsiz kıta, muazzam mekanlar, tabi bu gelenlerin e, malı olmuş, elinde kalmış. Hani bir de rivayet duydum ki rahmetli çok sevdiğim Barbaros Hayrettin Paşa kaptanı deryamız zamanın sadrazamına gelmiş ikazda bulunmuş Hatta sadrazam sefer için Diyarbakır'a gitmiş o da peşinden gitmiş orada demiş ki efendim bu Avrupalılar yeni dünya diye bir yerlere gidiyorlar şuralarla ilgilenelim mi diye yani Barbaros Hayrettin'in de bildiği ilgilendiği yerler şimdi biz buraları geziyoruz ama 1500'lü yıllar neresi? 1900'lü yılların sonu neredeyse 2000'li yıllara geleceğiz. Benden önce buralara gelmiş kardeşlerim var ama yani Müslüman kardeşlerimin bu kıtalarda yerleşmesi ve şeyleri faaliyetleri gecikmiş. Çok gecikmiş. Keşke biz önceden buralara efendim şey yapsaydık daha önceden bildiğimize göre daha çok gelseydik ve buralarda efendim her taraf Mesela ben şehirlerin isimlerine bakıyorum, hep Hristiyan hatıralarını canlandıran İncil'deki efendim isimlerden alınma veya Avrupa'nın bazı şehirlerinin efendim özlemini yansıtan Avrupa şehirlerinin burada kopyası isimleri filan, yani oralardan gelenler burada eski şehirlerin ismini vermişler. İstanbul'da hani biliyorsunuz bizim Hayrundisah Hastanemizin olduğu Yeni Bosna şehri var. Tabii Bosna neresi? E burası yeni Bosna ne demek? Yani Bosna'dan gelenler o özlemlerini oraya o ismi vererek efendim gidermişler. E şimdi işte bu bu kadar gecikme tabi beni üzüyor. Kıtanın güzelliğine bakıyorum. Büyüklüğüne bakıyorum. İnsanlarının tabi inanç yönünden e, manzarasına bakıyorum. Tabi inanç yönünden e, e, hak dini bulamamış insanlar netice itibariyle. İslam'dan uzak insanlar Allah'ın razı olmadığı sevmediği halleri yolları efendim tutturmuş giden insanlar. Şimdi ama tabi bunun yanında güzel gelişmeler var. Ee, okuduğum e, bana verilen en yeni kitaplara göre e, 10, milyar, 10 milyonu geçmiş 260 milyon nüfuslu e, şeyde e, Amerika'da şeylerin e, Müslümanların sayısı. tabii bunların bir kısmı Afrika'nın, Amerikan'ın Müslümanları diyoruz. Yani kökeni Afrika'dan gelmiş olan insanlar olan e, Müslümanlar ama bunların bir kısmı da e, kökeni Afrika olmayan e, e, beyaz örtüden dediğimiz efendim, tabii şeyler var. Hatta Yahudilerden Müslüman olanlardan bahsettiler. Tabii bunların hepsi Müslüman olanları duydukça insan tamam elhamdülillah hidayete ermişler gerçeği bulmuşlar diye seviniyor. Tabii buraya gelen kardeşlerimiz bizden önce gelen Pakistanlılar, Hindistanlılar, efendim Arap kardeşlerimiz, efendim göçmüş olan kardeşlerimiz ve bizlerden gelen kardeşler de boş durmamışlar. Camiler açmışlar, dernekler kurmuşlar. işlerinden profesörler yetişmiş. Onlar güzel çalışmalar yapmışlar. Dernekleri birleştirmişler, daha büyük efendim böyle organizasyonlar teşkil etmişler. İslam'ı burada yaymak için neşriyat gelişmiş. Çok güzel kitaplar var. İstiyorum ki yani onları alayım getireyim. Böyle sandıklar doluca kitap getirebilir insan. Çünkü İslam'la ilgili çok güzel neşriyat var. Tabi bunlar okunacak. Okundukça da efendim tabi İslam'ı kabul eden insanların sayısı artacak. Bunların hepsi güzel ama çok net olarak görülüyor. Bizim Amerika'da çalışma, iki türlü çalışma yapmamız gerekiyor. Bir... Amerika'ya gitmiş olan kardeşlerimizle ilgilenmemiz lazım. Mesela dün bulunduğum Rochester şehrinde söylediler, yani gençlerin eğitime ihtiyacı olduğunu. Bayağı kalabalık bir Türk grubu olmasına rağmen, öteki şehirlerde de aynı durumlar var. Biz bizim buraya gelmiş olan, bizim dilimizde konuşan, bizim kendilerine faydalı olabileceğimiz kardeşlerimize yardımcı olmamız lazım. Hakikaten güzel oluyor. Mesela dün akşam Türk Derneği'nde konuşma yaptık. Güzel oldu. Başka yerlerde de e, kardeşlerimizin böyle dernekleşmesi lazım. Camiler dernekler teşkil etmesi lazım. Bizim de onlara efendim şey göndermemiz lazım. Konuşmacı göndermemiz lazım. Bu arada çok e, hayret edeceğiniz ve sevineceğiniz bir şey oldu. Amerikalı yani Amerikan vatandaşı ve kökeni Amerikalı olan birisi bir e, din görevlisi geldi hapishanelerde. Efendim Aklımlara dini konuşmalar yapıyormuş. Resmen memur, devletin memuru. E, i̇yi bir Müslüman. E, konuştuk efendim. E, diyor ki Türkiye'nin bize yardım etmesi lazım. Yani Türkiye'deki sizlerin bize yardımcı olması lazım. Ben afanladım, şaşırdım. Yani Amerika gibi uçsuz bucaksız nüfusu bizim efendim, e, kaç kaçmışsınız Fazla efendim. Büyük e, bir ülkenin. Hiç tahmin etmiyordum böyle insanların bizden yardım isteyeceğini. Dedim ki elhamdülillah yani biz Türkiye Müslümanları Allah hepinizden razı olsun. Allah hepsine hayırlar ihsan edesin. Ben Türkiye'deki Müslüman kardeşlerimizin çok çalışkan olduğunu görüyorum. Hepsinin canla başla Balkanlardaki efendim, Makedonya, Arnavutluk, efendim, Bosna, Bulgaristan, Romanya efendim hatta efendim, Yunanistan, Rusya, Türkiye Cumhuriyeti dediğimiz efendim, yerlerde yani harıl harıl harıl harıl İslam'ı yaymak için camiler yapıyorlar. efendim Çeşitli faaliyetlerde bulunuyorlar. Bunların hepsi güzel. E bunları tabii görüyoruz. Türkiye Cumhuriyetlerle ırkı ilgimiz olduğu için bu münasebetleri tabii görüyoruz da Amerika'dan da bir Amerikan memuru, vatandaşı, kimsenin kalkıp Türkiye'den siz bize yardımcı olun demesi beni sevindirdi bir bakıma. Biraz da benim için bir hayret edici et etmeme sebep olacak bir şey oldu. Olsun. Demek ki Amerika'ya yardımın bir kısmı Amerika'ya gelmiş olan kardeşlerimize İslam'ı öğretmek için yardım olabilir. Ama bir taraftan da yani Amerikalılara da doğrudan doğruya yardımımız olabilecek olduğu anlaşılıyor. Çünkü hem elhamdülillah biz İslam'ı dedelerimizin yazdığı kitaplarla tutturduğu, tut doğru Ehl-i Sünnet yoluyla yani Peygamber Efendimiz'in yolu, Peygamber Efendimiz'in sünnetiyle ihtiva etme yolu, Kur'an-ı Kerim'den ayrılmama, aşırı gitmeme, satmama sapıtmama, yanılmama Efendim dinin özünü kaybetmeme, ana çizgiden sapmama yolunu takip ettiriyoruz bu güzel yani bozulmamış safi bir Müslümanlık Kur'an Müslümanlığı Peygamber Efendimiz'in temsil ettiği şünnet-i uygun sahabe Müslümanlığı diyelim yani asr-ı saadet Müslümanlığı herkes bunu yakalayamadığı için Bizim bu konularda konuşmamız iyi oluyor. İngiltere'de mühendis konferansında bunları anlatınca aman dediler bunları yazıya geçirin. Bizim buradaki kimselere de bunları, ilgili kimselere yani din adam durumda olan kimselere de bunları aman ne olur okusunlar diye yazın dediler. Demek ki onların din adamları var ama bizim anlattığımız konuları anlatmadıkları için bilmedikleri için, temas etmedikleri için o konularla ilgilenmek hatırlarına gelmediği için bizim konuşmalarımız bilgimiz e, konularımızın çeşitliliği demek ki onları memnun ediyor. Demek ki ihtiyaçları var. ve Bizden yardım istiyorlar. Tekrar tekrar İngiltere'ye çağırtılar. Tekrar tekrar Amerika'ya çağırıyorlar. Kartlarını veriyorlar. Adreslerini veriyorlar. Bunların hepsi efendim, elhamdülillah güzel işaretler. Şu anlaşılıyor ki sevgili Akra dinleyicilerim e, hepimizin e, çok çok iyi İslamı öğrenmemiz lazım. Hepimizin salih Müslüman olmamız lazım. Salih biliyorsunuz, böyle salah salahı hal sahibi iyi Müslüman demek. Yani herhangi bir eksik kusuru, yediği, doksanlı olmayan tam iyi bir Müslüman olmamız lazım. Salih olmak, salihlerden olmak, salihinden olmak. Allah'u şuurun affiz cümlesi, salihin yarabiz sen bizi salihler cümlesinde haşret. Efendim, bizi salihlerden eyle diye dua ediyoruz. Bu güzel. İnsanın iyi Müslüman olması. Ama bunun ötesinde bizim bir hamledan yapmamız lazım. Bir üst e, tabakaya yükselmemiz lazım. Muslihun Muslihin cümlesi yani muslihin ne demek? İslah ediciler demek. Yani kendisinin salih olması güzel. Çok iyi bir şey ama bir de muslih olmak. başkasını da ıslah edici olmak. Peygamber Efendimiz etmiş musrihleri. Ne mutlu demiş. Efendim, kimlere Ya Resulallah? insanların bozdukları şeyleri düzeltmeye çalışan, ıslah etmeye çalışan, yine hizmet etmeye çalışan kimseler. Onun için böyle hepimizin sevgili akademikleri, konuşmamın sonuna doğru, atıl size vurgulamak istediğim bu seyahatimin bana verdiği heyecanlarla, fikirlerle böyle buram buram hatta duygularla size iletmek istediğim Amerika'dan şu çok iyi Müslüman olacaksınız çok iyi Müslüman olacağız çok çalışacağız hem kendimiz salih Müslüman olacağız iyi Müslüman olacağız Türkiye pırıl pırıl nurani olacak başından sonuna kadar tebeden tırnağa kadar en yüksek mertebeden en efendim Müslümanların hepsi yüksektir ama yani memuriyeti vesaire en efendim derecesi aşağı olandan yukarıya kadar yaşı en büyükten en küçüğe kadar hepimiz böyle 65 milyon pırıl pırıl Allah'ın sevgili kulları, evliyatı nurlu insanlar olacağız nurlu olacak her şeyimiz ama bütün dünyaya da böyle bakın herkes bizden yardım istiyor efendim şey yapacağız dağılacağız ve oralarda da hakkı göstermek için islah etmek için, nurlandırmak için kaybetler göstereceğiz. Bunu yapmaya başlamış tabii pek çok insan da var. Türkiye'de de var. Amerika'da da var. Avrupa'da da var. Allah onların sayilerini meşgul etsin. Gayretlerini ziyade eylesin. Buradaki kardeşlerimizle tabii bu arada dua ediyorum. Allah kendilerinden razı olsun. Hem böyle bir diyarı gurbete gelmişler. Hem de çok kaliteli insanlar. Hepsi ilerinin profesörleri yani. Yüksek seviyeli insanlar. Hem de burada çok güzel bir İslami tabaka oluşturuyor bunlar yani İslam aleminin bütün ülkelerinden gelen doktora yapan efendim ilime efendim, sarılmış insanlardan bir arkadaş grubu bir küme bir büyük efendim güzel efendim tabaka meydana geliyor onların birbirleriyle tanışması da güzel bu güzel tanışmadan İslam'ın doğru yönlerinin öğrenmesi yanılıkların terk edilmesi, insanların hatası varsa onları düzeltmiş olması güzel. Sonra bu kardeşlerimizin aynı zamanda işte böyle İslam'ı öğretecek çalışmalar yapması, Amerika'da İslam'ı yaymaya gayret etmesi çok önemli. New York'ta bir arkadaşım demişti ki e, yani burada şöyle bir şeyimiz olsa, e, tekke gibi bir çalışma yerimiz olsa canla başla çalışırım, ne kadar güzel olur demişti. Gittiğim başka şehirlerde de Aynı özlemi dile getirdiler. İnsanların bir bunalım içinde olduğunu, ruhi ihtiyacın çok yüksek seviyede olduğunu Efendim bildirdiler. E, demek ki ben sizden ayrılmayı sevmiyorum. Efendim oturup İstanbul'da çalışmak, efendim sizlerle daha sık bir arada olmak istiyorum ama böyle yurt dışında da çok büyük gelişmeler var, çok güzel çalışmalar var. İnşallah Allahu Teala Hazretleri e, İslamiyeti böyle şu anda yayılmamış olan yerlere de yayacak. Ve e, şu anda Müslüman olmayan kimseler de inşallah güzel çalışmalarla İslam'ın güzelliğini anlayacaklar. Efendim yine gelecekler. Ehli kitaptan olan Hristiyanlar, Yahudiler Efendim tabii onlar ehli kitap diyoruz. Kendilerine peygamber indirmiş, kitap indirilmiş. Onların Allah'ın varlığını bilip yanlış inançları bırakıp İslam'a gelmeleri daha çok beklenir. Onlardan onları bekliyoruz. Anlatıldığı zaman ortada bir düşmanlık yok. allah Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de emrediyor. Kul ya ehle sitabi peki ey Resulüm ey ehli kitap yani ey Hristiyanlar ey, ey Yahudiler tealev ila kelimetin sevaim beynina ve beynekin sizinle aramızda müşterek olan temel inancı gelin. Bırakın yanlışlıkları Allah'tan gayriye tapulmasın, Allah'ın varlığı kabul edilsin diye bizim onlara davette bulunmamızı allah Teala Hazretleri emrediyor Peygamber Efendimiz'e. Peygamberimiz de emrediyor. Bizim de onu yapmamız lazım. İşte bu gibi çalışmaları yapmak için de el birliği içinde yardımlaşarak, birbirimizi destekleyerek e, efendim, güzel organizasyonlar kurmamız gerekiyor. Elhamdülillah Allah razı olsun. E, sabahleyin e, özel telefon konuşmamında müjde aldım. E, Akra Radyomuzun yayınları inşallah e, çok müjdeli, güzel gelişmeler içinde olacak. Daha geniş alanlardan seyredilecek. İnşallah açtığımız okullar var. Tabi bu okullar bir taraftan yurt içindeki kardeşlerimize, kolejlerimize hizmet ederken bir taraftan da işte böyle Türkiye'nin dışında yaşayan Müslüman ailelerinin de çocuklarına İslami eğitim vermek için onları bizim kolejlerimize göndermesi mümkün. efendim. Böylece gayri Müslüm ülkelerin negatif şartlarından etkilenmeden çocuklarını yetiştirilen güzel tahsilleri olmuş olur. Ondan sonra annelerin babalarına, babalarının yanına geldikleri zaman İslam'ı öğrenmiş, bozulmamış olarak gelirler. Yüksek tahsillerini annelerin babalarının yanında yani bu yabancı diyarlar yaparlar. Kaliteli yetişmiş olurlar diye düşünüyoruz, gayret ediyoruz. Allah Teala Hazretleri bizleri iyi Müslüman olmaya muvaffak eylesin sevdiği, razı olduğu amelleri işlemeyi nasip eylesin muhterem e, akra kardeşlerim e, ve yaptığımız çalışmalarla İslam'a faydalı olmamızı nasip eylesin bizim sözlerimizde, yayınlarımızda, konuşmalarımızda konuşmalarımızla şey insanların hakkı anlayıp, hidayete erip doğru yolu bulup Müslüman olmasını iki cihaz saadetini kazanmasını Hassı allah Allahu Teala Hazretleri. Allahu Teala Hazretleri hepinize e, dünya ve ahiret saadetini ihsan eylesin. Cumanız mübarek olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekat.